ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ama hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed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 Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri sorumlu tutmasın. Allah bizleri de, eşimizi de, neslimizi de tevhid ehli insanlardan eylesin. Neslimizden temiz, tevhid ehli insanlara eylesin. Allah amellerimize güvenip, ahiretini satanlardan eylemesin. Dünyayı karşılık ahireti bırakanlardan eylemesin. Allah içimizden hayırlı, Allah'tan korkan temiz nesiller getirmeyi nasip etsin. Evet. Dersimiz bugün yine korku olarak devam edecek. Korkunun birinci derste hatırlayacak olursanız kelime manasına ve o kelimeye e, intipak eden eş manalı kelimeler üzerinde durduk. İkinci ders olarak da kavram olarak üzerinde yoğunlaştık. Bugünse yine akide olarak üzerinde yoğunlaşacağız inşallah. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Bugün korkunun değişik boyutlarına girmiştik. Yani son derste insanlardan korkma olarak devam edecektik. Daha sonra korkaklık duygusu diye devam edelim dedik. İnsanlardan korkmaysa Bunlar çeşit çeşittir kardeşlerim ve çok yaygın bir korkudur. Ve insanoğlunun Adem'den günümüze üzerinde en çok etkisi olan meselelerden bir tanesi budur. İnsanlar nüfuzlu olanlardan, iktidar sahibinden, zalimlerden veyahut kendisine bulaşmasından korktu veya zarar vereceği insanlardan hep ne yapmıştır? Korkmuştur. Sammi iman sahibi olan mümin insanlardan değil, sadece ne yapar? Allah'tan korkar. Allah izin verirse haftaya yapmayı düşünüyordum ama kardeşimizin isteği olarak araya tesettür dersini koyalım. Ama ondan sonraki derste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kişilik ve karakteri üzerinde duracağım. Çünkü en büyük eksiklik Müslümanlarda örnek alacak bir şahsiyetin bulunmaması. Örnek olan şahsiyeti ise tanımaması. Yani bugün bakıyorsunuz kutlu doğum haftası diyorlar. Her tarafta mevlütler okuyorlar. Güller dağıtıyorlar. Tamamen bidatlarla iştigal oluyorlar. Ama hiç kimse çıkıp da peygamberi tanıtmıyor. Peygamberin bir güvenirliğini, bir eminliğini, bir liderlik kişiliğini, bir ahde vefası olduğunu, bir insan sevgisini, çocuk sevgisini, eş sevgisini, tabiat sevgisini... Düşünün bir dağı görüyor, Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz diyor. Yani bir doğaya doğru dahi bir neyi var? Bir meyli var. İnsanlara bakıyorsun, kendisine ne yapılırsa yapılsın affediyor ama dini konusunda ne yapmıyor? İntikam alıcı oluyor. Yani peygamberin özelliklerini bizlere kimse doğru dürüş, ne yapmıyor? Anlatıyor ama ne kadar soysuz. Ne olduğu belirsiz. Anası babası belirsiz insanları bize lider diye ne yapıyorlar? Tanıtıyorlar. Evet kardeşlerim. Samimi iman sahibi olan insansa nerede, hangi şartlarda olursa olsun o nedir? Sadece Allah'tan korkandır. Ve o Allah'ın takdirinden başka bir şeyin başına gelmeyeceğini ne yapar? Bilir. Bakın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani o kadar kişiliğe sahip ki bir gün merkebinde gidiyor. Arkasında bir çocuk var. i̇bn Abbas. Daha 7 yaşında bir çocuk. Merkeple giderken elini arkaya doğru atıyor. Çocuğun kulağından tutuyor. Ey delikanlı diyor. Kulağını aç da iyi dinle. Şu söyleyeceklerimi iyi belli diyor. Kaç yaşında? 7. Biz 7 yaşındaki bir çocuğumuza dini eğitim ne yapmıyoruz? Daha küçük ya. Daha anlamaz. Hele biraz daha ne yapsın? Büyüsün. Bakın peygamberin öğrettiğine bakın. Ve Ne diyor Allah Resulü? Kulağını aç da iyi dinle diyor. Bütün insanlar bir araya gelse. Sana zarar vermeye çalışsa. Allah istemedikçe ne yapmaz? Olmazdır. Yani korkma. Bütün insanlar bir araya gelse ve sana bir şey vermeye çalışsa. Yani İkram etmeye çalışsa Allah sana bunu nasip etmedikçe bu olmaz. Kalemler yazdı, defterler dürüldü dürü diyor. Evet kardeşlerim bakın Allah Resulü'nün öğrettiği korku hem de öğrettiği bir çocuk. Demek ki bir mümin Allah'tan gayrı kimseden ne yapmayacak? Korkmayacak. Eğer gerçekten müminse korkacağı kim? Bu Allah Azze ve Celle. Ama bakın, Kur'an'da korkak olan bir taifeden bahsedilir. Kim bu taife? Münafıklar çok korkaktır, diyor. Mü müminler cesaretlidir, diyor, yiğittir, diyor. Ve münafıkların tamamen Kur'an'daki zikirlerine bak, onlar sizden olduklarınıza dair Allah'a yemin eder, halbuki sizden değil, fakat onlar tamamen korkak bir topluluktur, diyor. Allah bizi müminlerden eylesin kardeşlerim. Anladım. Ve bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam korkaklığın kötü bir huy olduğunu bildirerek ne diyor? Korkaklıktan sana sığınadan Yani o kadar kötü bir huy ki bu Allah'a dahi şeytandan sığınıyoruz bakın. Borçtan, kötü kaderden bak korkaklıktan da ne yapılıyor? Allah'a sığınmamız gerekiyor. Ve kardeşlerim korkak insana bakın hayalden, vehimden, zanlardan bunların içine batarak korkar ne yapar? Gider. Kişilikliği ne yapar? Bozulur. Ve asla o insanı hiç kimse güvenilir ne yapmaz? Haddetmez. Çünkü yapısı bozuk. Ve sabır ve sebat isteyen bir şeyde onu yanına arkadaş olarak ne yapmaz? Kalmaz. Çünkü o ne yapacak? En ufak bir zorlukta bizim Semih abinin dediği gibi contaları yakacak. Ondan sonra sen de orada ne yapacaksın? Kalacaksın. Aleyküm selamlar hamurlar. ve yolculuğu sana da ne yapar? Çekilmez hale getirir ve aynı zamanda ona hiçbir zaman önemli bir görev ne yapamazsın? Veremezsin. Çünkü zorluğu gördü mü o işi ne yapacak? Bırakacak. Muhakkak Müslümanların başına bir bela, bir musibette ne yapar? getirir. Kafirle bu yüzden hep korkak insanların üzerine oynarlar. Günah işleyen insanların üzerine oynarlar. Gaflet içine düşmüş insanların ne yapar? Üzerine oynarlar. Ki daha önceki dersleri hatırlayacak olursanız, Ka'ab bin Malik olayını hatırlıyor musunuz? Ka'ab ne kadar yiğit birisi. Peygamber aleyhisselamın çok sevdiği bir sahabe. Ama bakın bir gafleti onu savaşa peygamberle gitmeye ne yaptı? Manif Giderim. Sonra hazırlan, Arkalarından yetişirim. Kalıverdim. Ve daha sonra Peygamber Aleyhisselam geldiğinde ben yalan söylesem Allah zaten benim yalanımı ne yapar? Çıkarır dedi. Dürüstlükten de ne yapmadı? Ayrılmadı. Bak o kadar temiz, dürüst birisi. Ama kafir boş bırakmıyor. Tüccar olan birisi aynı zamanda neymiş? Casus. Geliyor Kaba ne diyor? Allah diyor seni yeryüzünde diyor eziyet çekesin diye göndermedi ki duyduk ki diyor efendin sana zulmedir. gel bizim orada sana zulüm edilmez diyor düşünebiliyor musunuz? Kimi oynuyor? o anki günah işleyen bir insana oynuyor. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beridir diyor cemaattan ne yapmayın? ayrılmayın. Ve günah halkta ne yapıyor? Allah korkusunu zayıflatıyor. E, evet. Allah hepimize hayır versin. Korkak insanların can, mal ve namusları daima tehlikededir. Korkakların bu kötü duhyularından kurtulabilmeleri için onların cesur, güvenilir, dürüst arkadaşlarla ne yapması, arkadaşlık yapması gerekir ki ancak insan kendini ne yapsın öyle düzelsin. Nereye giderseniz gidin, mesela sitelerdeki bir arkadaş bir iş yapması için ne yapacak? Önünde bir numune, bir ölçü olacak. Ona göre ne yapacak? İman edecek. Bir insan da karakter sahibi olabilmesi için muhakkak bir öndere, muhakkak bir lidere örnek alacağı bir dosta nedir? İhtiyaç vardır. İşte burada da korkak insanları korkmayan, dürüst insanlarla arkadaş yapmak zorunda olur, o gerekir. Terbiyenin de korkak yetiştirmedeki tesiri büyüktür. Anne ve babaya burada çok iş düşer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk biliyorsunuz İslam fıtratı üzerine doğar diyor. Ama anne baba çocuğunu hangi hal üzerine yetiştirirse çocuk da ne yapar? Öyle filizlenir gider. Düşünün baba baskıcı bir despottur, zalimdir. Çocuğa bir bakarsın pısırık. Korkar. içine kapanır. Anne hakeza aynı şekildedir. Veyahut anne ve baba ikisi de çocuk eğitimine dikkat etmez. O çocuk da dürüst bir kişiliğe ne yapmaz? Toplumda gelmez. Aynı şekilde dini kimliği de hiçbir zaman ne yapamaz? Dürüst alamaz. Onun için anne ve babanın e, bu konuda örnek olmaya ve örnek davranmaya mecburiyeti vardır. Çünkü herkes güttüğü sürede nedir? mesuldur. Ama öyle korkular vardır ki bunda da muvaffak demin deminki dediğimiz gibi ihtiyaç var. Sahabe'ye bakıyorsun Allah kendilerinden razı olsun. Savaş diyor kızıştığında diyor biz korkudan kaçardık. Bakardık diyor. Nerede müşrikler çok orada Allah Resulü vardı diyor. Müşriklerin içine dalardı. Biz diyor onun etrafına toplanır cesaret alır tekrar düşmana saldırırdı. Yani o kadar korku iliklerine kadar ne yapıyor savaşta işliyor ama Allah Resulü asla korkmaz. Diyor. Allah bize öyle ahlak nasip etsin. O ahlakı sahip olan insanların sayısını artırsın kardeşlerim. Korkak insan hayatta başarılı olamaz. Hakkını koruyamaz. Karşısına çıkacak engellere, güçlüklere karşı koyamaz. Hayatta gereksiz atılganlığında da gereksiz korkaklığında yeri olmamalıdır. Ama Allah'tan korkmak bir Müslüman için nasıl iyi bir özellikse aynı zamanda onun yarattıklarından korkmamak da o ölçüde üstün bir nedir? Fazilettir. Allah Azze ve Celle kitabında birçok yerinde yoksa onlardan mı korkuyorsunuz? Eğer mü'minseniz benden korkun. Birçok ayetinde ne yapıyor? Zikrediyor. Tevbe 13, Ahzab 39, Mayıda 54, Bakara 212 birçok ayetinde müminleri Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kendisinden korkmayı, cehennem azabından korkmayı, kıyamet gününün dehşetinden korkmayı, hesap vermekten korkmayı, Allah'ın huzurunda insanların yanında küçük düşmekten korkmayı, hep korkmayı ne yapıyor? Bizlere bildiriyor. İnanın kardeşlerim bu ayetleri çıkarın ki ben tek tek çıkarttım korkmayla alakalı Allah'ın kitabında hiç sünnete gitmeden nerede geçiyorsa çıkarın aynı ölçüde yaşadığınız hayatta hepsinden karşı karşıya geleceksiniz. Oradaki korkuyu yenin Allah korkusunu tamamen bütünleşmiş olursunuz. Bütünleştirmiş olursunuz. Açlık korkusu var, kınanma korkusu var, işkence korkusu var, bilmem ne korkusu var her türlü korku var ama Allah Azze ve Celle hep bunun karşılığında kendisinden korkmayın. Mesela bir açlık, rızık sizleri doyuran benim diyor. Ben sizden rızık istemiyorum. Sadece beni birlemenizi istiyorum. Demek ki açlık Allah'ı birlemeye mani şeytan tarafından bir etken ne yapabiliyormuş? Olabiliyormuş. Ve aç kalırım korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Yani çocuğun oluyor ya bu çocuk muhakkak benim yiyeceğime ortak olur diyerek öldürme yoluna ne yapıyor? Gidebiliyor. İsra'da Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Haram kılıyor. Bu da gösteriyor ki iyi bir bilgi Allah korkusunu ne yapıyor? Artırıyor. Ve müminler Allah'tan korkmakta oldukları kadar ondan ümit beslemek zorundadır. Ümidi ne yapmayacak? Kesmeyecek. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü ümitsizlik insanı kendini düzeltme, arındırma çabalarından aynı zamanda ne yapar? Yoksun bırakır. Ve Kur'an, müminin her durumda umut içinde olmasını gerektirerek birçok müjde vermiştir. Ve şüphesiz Rabb'in onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Rab 6'da. Rabbiniz bol bol rahmet sahibidir. Enam 4047'de Rahmetim her şeyi kaplamıştır. Diyor. Araf 156'da bu ve benzeri ayetler ne yaparsa yapsın, bu aynı zamanda insanın mutlak bağışlanacağı anlamına da ne yapmaz? Gelmez. Çünkü bizim itikadımızda hem korku var, hem de ne var? Ümit var. Biz mürciyeler gibi, ya ne yaparsak yapalım, Allah'ın rahmeti geniş, nasıl Allah mağfiret eder diyemeyiz. Cehennem, o göstermelik, sadece korkutmadır diyemeyiz. Cehennem Allah'ın azabıdır. Allah'ın emrini yerine getirmeyenlere nedir? Bir cezadır. Cennetse Allah'ın emrini yerine getiren itaat edenlere Allah'ın nedir? Bir mükafatıdır. Biz temsil diyemeyiz. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. Çünkü öyle meseleler var ki insanlar buna eee kendi akıllarıyla dalarak kendi kafalarına göre ne yapabiliyorlar? Yorum yapabiliyorlar. Kalp temizliğini Allah korkusuna eşit olarak da ne yapabiliyorlar? Görebiliyorlar. Ama bakın geçmişe, malını, canını, eşini, yurdunu, her şeyini bırakıp da Allah yoluna hicret edenler var. Bunların mükafatı ne olacak? Veyahut da Aman malım gitmesin, aman servetim gitmesin, yerim bozulmasın, ilişkim bozulmasın, ticaretim kesata uğramasın deyip yerinde çakılı kalanlar var. Bunlarla bunlar aynı mı? Değil. Hiçbir zaman aynı şeye, kategoriye ne yapamayız? Koyamayız. Bakın Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Nefsini hevasına tabi kılın. Şeheve arzularının peşinde ömrünü tükettikten sonra Allah'tan cennet isteyen ahmaktır diyor. Hadisi tekrarlıyorum. Nefsini hevasına tabi kılıp, şehevi arzularının peşinde ömrünü tükettikten sonra Allah'tan cenneti isteyen nedir? Ahmaktır. Evet. Korku ve ümit birbirini bütünleyen ve mümini kemale erdiren iki niteliktir. Korku vardır. Bu tamamen dinimizde ne yapmıştır? İşlenmiştir. Korku var ama korkaklık yerilmiştir. Anlatabildim mi? Bakın dinimizde korku namazı var mı? Var. Korkaklıktan Allah'a sığınma da var. Ama korkaklık öğülen bir şey nedir? Değil. Korku namazı var. Neden var? Çünkü <gülüyor> namaz insana beş vakitte nedir? Fardır. İster seferde ol. ister hazarda ol. İsterse nedir? Savaşta ol. Terk edemezsin. Düşman karşında mı? Orduyu ne yap? İkiye böl. Bir kısmına bir rekat kıldır. Yarısı ne yapsın? Silahlarıyla beklesin diyor. Hastaysa, düşkünse onun silahı bırakmasına şeyi yok. Onlar kıldı mı geri geri gidecek. Öbürü öne yapacak. Ön ön gelecek. Yine namazın terki nedir burada? Yok. Yani Korku anında bile namazı ne yapmıyor? Terk etmiyor. Nisa 101, 102, 103. Veyahut korku namazı var. Yürüyerek imayla ne yapabiliyorsun? Yine kılabiliyorsun. Bakara suresini yanlış hatırlamıyorsam ya 238 ya 239'da korku size hakim olduğunda ne yapın? Yürüyerek binitli binisiz namazınızı kılın. Sonra yani emin bir merdiye geldiğinde Allah'ın size bu nimeti verdiği için ona ne yapın? Şükredin diyor. Yani korku duygusuyla biz ömür boyu ne yapma? Yaşamak zorundayız. Bakın size bu noktada Selef'in korku anlayışından birkaç pasajlar vereyim kardeşlerim. Çünkü örnek her zaman insana ne yapar? Fayda verir. Allah onları bizlere örnek kılsın. Amin. Tamam. Biliyorsunuz insanın Allah katındaki durumu, ölüm ve ölümden sonraki hayatı, uhrevi sorumluluğu, cehennem azabı gibi hususlarla ilgili ayet ve hadisler hep ilk dönemden itibaren özellikle dini hassasiyeti gelişmiş Müslümanlar üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Ve en çok züft bablarında misal verilen veyahut örnek verilen sahabeler vardır. Kimdir bunlar? E, Herkes. Ebu Zer, Ebu Derda, ha, işte, Ebu, Derda. Işte, Ebu Musa Eleşari, Huzeyfe gibi tabiinden de Hasan-ı Basri, Amr bin Abdullah, Herim bin Hayyan veyahut Uveys el-Karani gibi bunlar ne yapılır? Hep örnek verilir bizlere. Şimdi onların Allah korkusuyla ahiret kaygısının ruhlarında meydana getirdiği derin tesirler hep bu şeye ne yapmış, yaşantılarına şekil vermiştir. Ve bu da bizim için nedir? Çok önemli örneklerden bir tanesidir. Abdullah bin Mesud diyor ki, Kur'an ehlinin hüzünlü olması ve gözyaşı dökmesi gerektiğini söyler. Ebuzer gıfare der ki, Allah'ın haklarını yerine getirme yolundaki çabaların etrafında dost, hesap gününden duyduğum korku bedenimde et bırakmadı diyor. Anladınız mı? Evet. Bak hadi tekrarlayayım sözünü. Allah'ın haklarını yerine getirme yolundaki çabalarım etrafımda dost bırakmadı diyor. Dürüst Ahiret kaygısı da vücudumda diyor. Et bırakmadı diyor. Allah onlardan razı olsun. Hı. Ebu Musa ile Şari'de Basra'ya vali gönderildiğinde o da bakın diyor ki üzücü, üzücü sıkıntılardan ve ayak sesleri duyulan fitneden başka dünyadan ne beklenir ki? Ahiret azabından bahsederek Müslümanların ağlamasını istiyor. Böylece cehennemden korkup gözyaşı dökme kulluğun ve zühdün nedir? Alametidir. Bizim Türklerin ağladığı tek yer vardır ya film seyrederken ya da Kur'an dinler böyle acıklı böyle bir şey dokanır. Bu kadar. Hiç Allah korkusundan tenhalarda gözyaşı döken var mı? Bu arşın gölgesinin arşın altında hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde insan ne yapacak orada? Gölgelenecek eğer bu vasfı kazanırsa. Evet. Korku ve üzüntüye dayalı İslami dindarlık anlayışı sonraki dönemlerde de devam etmiştir ve alimlere bakın dehşetli kıyametten korkuyorum diye sızlanmışlardır. Evet. Ebu Talip el-Mekki'de Allah'a inanan her insanın ondan korktuğunu, fakat bu korkunun derecesinin Allah'a yakınlık derecesine göre değiştiğini söylemiştir. Ebu Nasr el-Serraj onlardan değil benden korkun ayetinde şöyle demiştir. Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet ver ayetiyle tefsir etmiştir. İşte buna göre hayatını düzelten düzelsin demiştir. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkar mealindeki ayetinde alan düzeyinde bulunanların korku anlayışına işaret ettiğini söyler alimler. Buna göre korkunun en yüksek derecesi doğrudan doğruya Allah'tan korkmaktır. Ayette işaret edilen haf, doğrudan Allah'tan korkmaktan ziyade hesap vermekten korkma anlamını taşıdığı için derecesi ilkine göre biraz daha düşüktür. Üçüncü zikrettiğimiz ayetse ise, asıl korkulan şey ahiret dehşeti olduğu, Allah korkusu biraz daha geri planda kaldığı için korkunun bu düzeyi en alt mertebede olarak görünmüştür. Yani ilk dersi hatırlayacak olursanız korkunun nesi var? Hep dereceleri var. Bu dereceler hangisi üstün basarsa insan imanı da nedir? O derecededir. Allah hepimize hayır versin. Korku insanda ne gündeme getirmeli? İffeti, verayı ve takvayı gündeme getirmelidir kardeşlerim. Ve bu da insana ne kazandırır? Mağfiret kazandırır. Tevbe kazandırır ve arkasından bu da insana ihlası doğurur. Mağfiretten korku, korkudan züht, sabırdan tebe ve ihlas doğar. Allah hepimizi takvalı insanlardan eylesin. Amin. Ve iffet insanı haramlardan sakındırmaya götürür. Şüpheli şeylerden uzak tutmaya götüren takvayı gündeme getirir. Ve insan öyle hale gelir ki korkunun derecelerinden artık o sıddık makamına erişir. Yani bu dürüst yani elinden, dilinden, gözünden bütün uzuvlarından nedir? Dürüst denilen insan halini alır. bu Bekir'in böyle bir makamı var mıydı? Hı. Var. Nasıl kazandı bunu? Allah korkusuyla, takvasıyla, verasıyla, iffetiyle. E peki bizim de Müslüman olarak aynı şahsiyet sahibi olmamız gerekmez mi? Çalıştığın bir yerde, oturduğun bir yerde, kazancının olduğu bir yerde, yani her yerde bizim aynı şekilde iffetli, takvalı, veral olmamız gerekmez mi? Ama bugün toplum öyle hale gelmiş ki, dün münafıklar kendini gizlerken bugün alenen, eminlerde geziyor. Bugün müminler, e, münafıklar gizlendiği gibi müminler ne yapıyor? Kendilerini gizliyor. Allah Resulü öyle diyor aleyhissalatü vesselam. Bugün diyor fahişeler, günah işleyenler diyor nasıl diyor kendilerini gizliyorlarsa bir gün gelecek müminler de kendilerini böyle gizleyecek diyor. Bugün diyor nasıl diyor siz bu günah işleyenleri horluyorsanız dışlıyorsanız bir gün gelecek müminler de ne yapacak? Horlanacak, dışlanacak diyor. Bunun sebebi kardeşlerim Allah korkusunun zayıflaması, bitmeye yakın bir hal almasıdır. Ve kişi sevdiğiyle beraber hastalıklı insanların birbirini bulup kendi günahlarına, münkerlerine mani olmamasıdır. Dün bir kardeş geldi, bir düğüne gitmiş. Daha önceki beraber olduğumuz arkadaşları düğünde görmüş. Ya dedi sen bunlara hiç nasihat etmiyorsun. dedim biz görüşmüyoruz. Ya bir insan diyor bu kadar ahlaksız olur, bu kadar yalakı olur, bu kadar sakallarıyla, bu kadar aşağılık hareket yapar. Herkes bunları kınadı diyor. Yani Müslüman karakterini hiçbir yerde ne yapmayacak? Bozmayacak. Örnek alacakları bir şahsiyet, bir kişilik olmayınca insanların önünde ne olur? Kendin ortada olursun. Kendinde de zaten hiçbir şey yok. Sakalda sırtarız. Şalvarında sırtarız, namazında ne yapar? Sırtarız, hiçbir şey öğretemezsin. Gerçek mutluluk, muhabbet ve mağfiretle Allah'ı sevmek, onunla ünsiyet kurmakla gerçekleşir. Muhabbet, marifetle, marifet tefekkürle, ünsiyetse sevgi ve zikirle gündeme gelir. Zikir ve tefekkür, dünya sevgisini gönülden çıkarmakla, Dünya sevgisini gönülden çıkarmak, zevk ve şehvetleri gönülden terk etmekle, şevreti kırmakla da korku ateşiyle mümkün olur. Harun'un dersini hatırlayacak olursanız, devamlı Allah'ı zikretmek kalbi ne yapar? Dili durur. Allah'ı zikretmeyip de başka bir şeyi zikrettiğinde o zikrettiğin diri olur. Ama korku ne yapar? Zayıflar gider tutkuları dizginlemek de, kötü alışkanlar yok etmek, taşkınlıkları gidermek de, heva ateşini söndürmekle ve Allah korkusuyla ne yapar? Tesirini getirir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hayırlı dostlar, hayırlı kardeşlikler nasip etsin. Kötü arkadaşlardan ve kötü arkadaşlıktan bizleri uzak kılsın. Gerçek hedef sadece Allah'ın sevgisi ve rızasını kazanmaktır. Allah korkusu bu yolda kullanılan bir aletten terbiyesizliği ve kötülüğü alışkanlık haline getiren nefsin onunla yola getirebileceği bir kamçıdan ibarettir. Bir yerde ne kadar güvenlik gücü olursa olsun o insanları dizginlemek nedir? Çok zordur. Ama bir yere gerçekten Allah için çalışan bir İslam alimi gönderin. O küfrün, şirkin, Bataklığın hat safada olduğu bir yeri Allah korkusuyla ne yapar? İhya eder. İşte Mekke, her türlü rezilliğin olduğu bir yerdi. Allah Resulü'nün gelmesiyle ne oldu? Tertemiz oldu, arındı. Evet. İnsan psikolojisini dengeleyen iki unsur vardır kardeşlerim. Biri korku, biri de ümit. Sözlükte beklenti anlamına gelen ümit Kur'an'da tama ve reca kelimeleriyle ifade edilir. Tama kalbin ileride meydana gelecek şeyi arzu etmesi, ona yönelmesi, bu konuda hırs göstermesidir. Reca ise ümitsizliğin zıttı olan meydana gelmesi mümkün olan, arzu edilen bir şeyin tahakkukun istenmesidir. Korkuyu ifade eden half kelimesi ise insanın zannına ya da zannı bilgiye dayanarak bazı işaretlerden hareketle gelecekte hoşuna gitmeyecek bir şeyin meydana gelmesinden veya sevilen bir şeyin elden gitmesine endişeye kapılarak bundan kalbinin elem duymasıdır. Evet. Yani korku ve ümit. Düşünün şimdi Korkuyorsunuz. Neden korkuyorsunuz? Acaba Allah beni cennetinden mahrum edecek mi? Cemalinden mahrum edecek mi? Ümit ediyorsun. İnşallah Allah beni cennetine koyar, beni mağfiret eder. İnşallah cemalini ne yapar? Gösterir. Yani hep kalbin ilerideki meydana gelecek olaylardan sakınması ama insanın burada Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmemesi, ihsanı kaçırması, ahirette de cemalini görmesini bir hayal olarak ne yapar? Gündeme getirir. Kur'an korku ve ümit çizgisine yönelir. Aleykümselam. Ve ilk iş olarak bu iki çizgiden her türlü fasit ve sahte duyguyu, sapık emeli, ayıklar, sonra gereken Gerekli olan umulacak korkuyu ve gerekli olacak korkuları uyarır ki bu da yapılmazsa insanın dengesi ruhi, psikolojisi ne yapar? Bozulur. Yani sahte duygular insanda ne yapacak? Çıkacak. Sahte korkular çıkacak. Çıkmazsa sohbetin ta başından beri yakalayın. insanın dengesi bozulur. Kişiliği bozulur. Karakteri de ne yapar? Bozulur. İşte bu yüzden kardeşlerim Kur'an bu iki temel duyguyu sık sık vurgu yapar. Kur'an'daki ibret amaçlı olaylar ve derslerin hemen hemen bakın büyük bir kısmı hep bu iki duyguyu hedefler. Çünkü rahmet ve azap ayetleri cehennem azabı cennet hayatı hep birbirini ne yapar? Takip edip giden esaslardır. Zaten dinde de ne vardır? Hem Allah'tan korkma hem de Allah'ı sevme. Hem de saygı duyma, hem de itaat etme. Hem isteme hem de sığınma. Bunlar hep nedir? Birbirinden alakalı gider. Bundan dolayı Allah hem sevilmeli hem de korkulmalıdır. Nitekim Kur'an'da müminler duyguları itibarıyla bu iki durumu dengede tutan kimseler olarak tanıtılır. Korkarak, umarak, Rablerine dua ederler diyor. Secde suresinin 16. ayetinde. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müminler Allah'ın azap ve azabının miktarını bilselerdi hiçbiri cennet ümit etmezdi. Kafirler de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilselerdi hiçbiri onun rahmetinden ümit kesmezdi diyor. Evet. Demek ki ümit Kur'an'da Tama manasına kullanılmış. Haram işleme, Allah'ın mal vermesi, salihlerden olma, cennete girme, bulutlardan yağmur beklentisi içinde olma, rahmet ve bağışlanma gibi hususlarda kullanılır. Bundan dolayı bu kelime, Kur'an'da sözlük anlamında olduğu gibi beklenti ve ümit içinde olmayı da ifade eder. Yani birçok manaya geliyor. Ve yine Kur'an'da ümit ifade eden reca ise saygı bekleme, Allah'a kavuşma, rahmet ümidi içinde bulunma ve hakkında yapılacak bir muamele beklentisi içinde olma anlamında kullanılır. Beynel havfi ve reca yani korku ve ümit arasında olmaysa bu da bizim nedir? İtikadımızdır. Allah anlamayı nasip etsin. Havf tatlı bir korku, Allah'ın celal, kibriya ve azameti karşısında haşyet duyma, reca, zevkli bir ümit, onun lütuf, ihsan ve keraminden daima ümit var olmadır. Hayırları işleme, ameli salih, şerlerden kaçmaysa takvadır kardeşlerim. Ameli salih işlendikçe reca kapısı, takvada ilerledikçe half kapısı açılır. Yans burada dikkat edin, amel-i salih, amele salih değil. Yani arada bir kelime var, harf var. Evet. Her iki kapıdan da aynı neticeye erilir ki o da nedir? Cennettir. Ve takva ve salih amel nasıl birbirinden kesin hatlarla ayrılmıyorsa korkuyla ümit de hafs ve recada, haf ve recada nedir? Birbirinden ayrılmaz. Nasıl geceyle gündüz ahenk içindeyse, korku da ümit bu şekilde mi olacak? Ahenk içinde olmalı kardeşlerim. Ve korku da ümit de nedir? İmandandır. İkisi de müminin sıfatıdır. Bundandır ki hangisi ruhtan çekilirse küfür tehlikesi gündeme gelir. Korku mu gitti? Mürci olmuş. Ümit mi gitti? Tam bir harici olur. Yani çıkan fırkalara bakın kardeşlerim. Hep fıtri duygularda aşırı gitme özelliğini kaybetmelerinden kaynaklanmıştır. Allah razı olsun. <gülüyor> Hariciler ne yapmıştır? Hep korkmuşlardır. O korku kalplerinden merhameti götürmüş alel ıtlak herkesi cehenneme doldurmuşlar. Bu pisliğin karşısında Ümitte aşırı giden mürciye bir topluluk çıkmış. Onlar da korkuyu tamamen sıfırlamışlar. Allah'ın rahmeti geniş demişler ve herkesi ne yapmışlar? Cennete postalamışlar ve cenneti, cehennemi dahi bir böyle temsili demişlerdir. Sadece Allah'ın bir korkutması demişlerdir. Ve birçok meseleyi hafif almışlar. Ameli imandan bir cüzdükten çıkarmışlar. İnsan kalbe bak. Hani bugün diyorlar ya kalp temiz, sen kalbe bak, kalpte tasdik ettin, dilde ikrar ettikten sonra gerisi hiç önemli diye, öyle değil. Öyle inandıktan diyor. sonra artık evet, amele hiç gerek yok. Evet. Ama korku ve ümit her ikisi de müminin sıfatıdır. Birbirinden asla ayrılmaz ve ikisi de nedir? Ahenk içinde olmalıdır. İnsan karakterinden bunun bir tanesinin çıkması kişinin küfre girmesi için yeterlidir kardeşlerim. <gülüyor> Korku yani hafif etmeyen insan isyan yolunu tutar. Bu yolun sonunun ise küfre çıkma tehlikesi büyüktür. Recanın azalması ümitsizliğe yol açar. Bu da sonu küfre çıkabilecek başka bir yoldur. Bazı kimseler alenen sıkılmadan ve daha kötüsü seve seve günah işlemekte ve sırası geldiğinde kendilerini teselli saadetinde Allah kafur rahim değil mi demektedir. Halbuki kafur ve rahim olan Allah'a isyandan sıkılmak gerekmez. Öyle insanlar çıkıyor ki ki ben gördüm, şahit olduğum için kendisini af büyürün, genel evden yerden çıkarken görüyorlar. Nar yunarsan burada utanmıyor musunuz? Ne vardır sahabede zina etmedimi tövbederimdir. Yani insanlar günah işlemede o kadar aşırı gidiyorlar ki Allah gafurdur, rahimdir doğru ama o Allah'tan sıkılma, utanmak ne yap gerekmez mi? İmanlı olan insan Allah'tan ne yapmalı hayal etmeli kardeşlerim. Eğer bir insanın Allah korkusu zayıflamışsa her türlü pisliği ne yapar? yapar. Evet. Allah'tan sıkılmak gerekir. İsterse hiç azap etmesin. isterse hiç cehennemine atmasın. Kaldı ki bir kulun af ve mağfirete ermesi için bir takım şartlar yok mu? Yani günahtan bir insanın tövbe etmesinde şart yok mu? Allah koymuyor mu? Kafir ve rahim isimleri isyanını alenen ve severek işleyenlerden çok Yaptığı günahtan vicdanen rahatsız olan, sıkılan, kötü halden kurtulmak için Allah'a iltica eden insanlar için geçerlidir. Bu isimler mümini yeisten kurtarır. Yoksa haşa Asil'in isyanını devam ettirmez. Bu sözü sarf edenler Allah'ın sadece gafur ve settar değil kahhar ve cebbar olduğunu da hatırlarından hiç çıkarmamaları gerekir. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Kur'an'a baktığımızda bir kısım ayetler mümini cennetten müjdelerken bir kısmı da asileri ne yapar? Cehennemle tehdit eder. Kalbin bir atıp bir sessiz kalması gibi insanı bir havfa bir recaya sevk etmekle hoş bir ahenk meydana getirir. Bakın Fatiha suresine Kur'an-ı Kerim'in fihristi, özü, özeti On Onda hem korku hem de ümit dersi verilmekte. Hamd var, metih ve sena hakim. Maliki Yevmiddin'de korku hakim. İbadette recaya, isteanede havfa işaret edilir. Sırat-ı Mustakim'de hidayet talebi var. Yani recaya. Mavduk ve dallinden korkma korkusu var. Yani haf Fatiha'yı okuyan bir müminin ruhu o hissetmese de hep korku ve ümit arasında gidip gelir. Yalnız senden ister. Yalnız senden yardım diler. Yalnız sana sığınırım diyor. Din gününü veyahut ayağın kaymasından yani Yahudilere veya Hristiyanlara uymaktan sana sığınır. Evet. Evet kardeşlerim, korku ümit terazisinde ağır basan taraf olmalıdır. Ümit ağır basan ne yapmamalı? Olmamalı. Korku hissi insan tabiatında diğer birçok hislere ve hatta zıttı olan imi, ümit hissine oranla çok daha kuvvetlidir. Eğer ümit korkuyu aşarsa denge yine ne yapar? Bozulur. Korku ümitten her zaman ağır ne yapmalı? gelmelidir. Hiçbir insan günah ve suçları işlemeye kendini ne yapma? Eğilimine götürmemelidir. Ve nereye giderseniz gidin, hangi dinin e, mensubu olursa olsun, günah işleyene mükafat vermezler arkadaşlar. Ama iyi iş işleyene herkes ne yapar? Bir takdirini gündeme getirirler. E günah işleyince Allah sana plaket mi verecek? günahta yarışan bir insana da orada da ne var? Ancak azap vardır. İnsan, şu uçsuz bucaksız gibi görünen evrende, kendisini kuşatan korkutucu unsurların içinde bulunduğu tehlikelere, geceye, vahşi tabiata, yırtıcı hayvanlara, açlık, susuzluk, çıplaklık, düşman, işkence, ölüm gibi kendisiyle burun buruna yaşayan korkulara bakacak olursa, kainatta korkunun emniyet vaadeden eden öğelerden daha ağır bastığını daha objektif uyarılması e, gerektiğini ne yapacak? Görecektir. Hal böyleyken Kur'an'da korku isminin daha çok uyarılması neden zor anlaşılan bir mesele olsun ki? İnsanın beşikten mezara kadarki yaşantısı hep korkuyla ne yapar? Ümit arasında geçer. İşte Allah da korkuyla insanı ne yapıyor? Terbiye ediyor. Düşünün adam şimdi dışarıda kalacak ev yapıyor, çadır yapıyor. Üşüyecek çıplaklıktan kurtulması için ne yapıyor? Elbise ihtiyacı. Açlıktan ölme, avlanma ihtiyacı. Yani insan ne yapıyor? Yaşamını devam ettirebilmesi için o korkulandan kurtulmaya çalışıyor. İşte Allah Azze ve Celle de bize verdiği bir korkuyla kork kork ama Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden ne yapma? Korkma diyor. Bize verdiği nedir? Budur. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve dikkat edin zahmetin gadabını ne yapmıştır? Geçmiştir diyor. Ve korku hem kainatta hem de Kur'an'da başlı başına bir denge unsurudur. Çünkü duygularımız ne gereksiz ne de zararlıdır. Her his bir maksat için yaratılmıştır. Önemli olan bu duygulara istikamet vermektir. Şimdi düşünün, hayal duygusu bir insanın kişiliğini bozar mı? Bozar. Ama hapistesin, uzak bir yerdesin, memleketini özlüyorsun, hayal ediyorsun, sevdiklerini ne yapıyorsun? Hayal ediyorsun. Bak bu senin kişiliğini ne yapar? korunmasına sağlar. Ama boş olan bir hayal insanı ne yapar? Kuruntulara sokar ve kişiliğini bozar. Onun için her duyguya bizim istikamet vermemiz gerekiyor. Bu istikamette nedir? Hak olması gerekiyor. İnsanda kardeşlerim azgınlık yeteneği çok, o halde korkutma işlemi de o kadar çok olmalı. İnsanda gurur vardır. Yani aldanış, avunma, ve temenni gibi ümidi kötüye kullanma diyeceğimiz huylar da çoktur. Allah işte bizi burada uyarıyor. Şeytan sizi Allah'ın rahmetine güvenerek ne yapmasın aldatmasın Evet. Huylar bu kadar bizde çok. İnsana mesaj veriyor bu ayetler. Ne er ki ümitlendiren ayetlerle korkutan ayetler sayıldığı zaman korkutan ayetlerin sayısı ümit ettiren ayetlerden çok daha ne yapar? fazla çıkar. İşte bu da nedir? Bizlere bir e, mesaj veriyor ki korkuyu da, ümidi de dengede tutun. Korku duygusunun maksadı aslında beşeri duyguları nedir? Frenlemektir. Onlara bir gem vurmaktır. O halde korku bu taşkınlıkları durduracak miktarda olmalıdır. Aşırı korkunun da insana faydası yok. Korkmamanın da insana nedir? Bir faydası yok. Aşırı cesaret de insana ne yapar? Zarar getirir. Evet. Ama selim kars korku ve ümit hislerini en hassas denge üzerinde tutar. Çünkü korku ve ümit her zaman Allah'a hüsnizan besletir. Ama dengeyi kaybeden Allah'a ne yapar? Suizan besletir. Evet. Ve insanda ne yapar? Korkutur. Bu sefer ümitte aşırı gidecek kadar şımarık hale getirir. Bazı kıssalarda Allah korkusundan ölen, çıldıran, dağlara düşen kimselerin hep hikayeleri vardır okuduk, dinledik. İşte bu halini dengelemesi gerekir insanın ki kişinin işlediği günahları Allah'ın rahmetinden ümit kestirecek derecede büyütmesi ne kadar yanlış ve ne kadar tehlikelidir. <gülüyor> Bakın. Rumelî 55'te diyor ki Allah azze ve celle nefislerine günah işlemekte zulmeden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyor. Hadise bakıyorsun 99 kişiyi öldürmüş bir adam var. Ne yapıyor? <gülüyor> Allah'ın ümidinde, rahmetinden ümidi ne yapmıyor? Kesmiyor gidiyor birine alim gösterdikleri ben diyor 99 kişi öldürdüm. Ben diyor tövbe etsem Allah tövbemi kabul eder mi? Demek ki böyle bir adam lazım alim geçinenlere. Doğru bilgiyi vermediğinde ne yapıyor? Kelleyi götürüyor. Böyle bir kaç kişi çıksa piyasada bir tane deler. Onu da vuruyor, ne yapıyor? Öldürüyor etti yüz. Yine arıyor bak. Adamın kalbinde ümit devam ediyor. Gidiyor. Adam diyor ki sen de tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim geçebilir ki? Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin ayetinin tecellisi var. Ey nefislerine zulmeden kullarım. Allah'ın rahmetinden ne yapmayın? Ümit kesmeyin diyor. Ama sen diyor burada yaşama. Eğer orada doğru insanlar olsaydı sen bunları ne yapmazdın? Yapmazdın Hı. diyor. Demek ki korkunun, ümidin dengede olabilmesi için yaşanılan toplumda neymiş? Çok önemli Hı. kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Hı. Nefislerine zulmedenlerden eylemesin. <gülüyor> Ve çağımızda, buraya da bir iki kelime söylemeden geçmeyeceğim. Stres diyorlar. Ve sanki bu bir hastalık oldu. Yani gerginlik işte dışa böyle sert tavırlarla dış etkenlerin organizmada iç organların da metabolizmada oluşturduğu bozukluklara diyorlar. Halbuki bunun tek ilacı Allah korusudur. Dünya boş, oyun, eğlence değil diyor Allah Azze ve Celle. Ve Dünya hayatı oyun bir öğrenciden başka değildir. Mutlaki olanlar Allah'tan gereği gibi korkup haramlarından sakınanlardır. Aleyküm selamlar. Bugün insanlar çocuklarına plastik araba, yapboz evler alıyorlar. Oyuncak bebekler veriyorlar. Büyükler de bunların sahicileriyle ne yapıyor? Oynuyor ve oyalanıyorlar. İşte bu da ne yapıyor? İnsanların strese girmesine birçok şeye sebep oluyor. Halbuki asıl korku Allah korkusudur. Asıl güven Allah'a güvendir. Allah'ın fırsat ve imkan verip bağışıyla cennete gireceğine insanlar inanmalıdır. Üstünlükse sadece Allah yanında nedir? Takvaylandır. Allah bizleri hayırlardan kılsın verdiği nimetlerle övünen, böbürlenenlerden eğlenmesin. Evet. Onun için secdeye kapanan, ondan korkan, umutla dua eden sanını insanlardan eylesin bizleri. Evet. Bir de Akide'de takiye diye bir konu var kardeşler. Korkmak ayrıdır. Takiye yapmaksa ayrı bir şeydir kendilerini İslam dairesinde görüp de takiye yapan bazı sınıflar vardır. Onlar takiyeyi imandan saymışlardır. Yani takiyeyi adeta bir yalan makinası olarak ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Takiye korkmak manasındadır. Elem ve zarar verecek şeylerden sakılıp kendini korumak anlamına gelmiştir. Takvadan türemiştir. Kullanıldığı yerler vardır. Takiye canını, malını, ırzını düşmanın zararından korumak için ondan sakınmak demektir. Allah Azze ve Celle ayetinde Müminler müminleri bırakıp kafirlere dost edilmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Ancak kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden de sakının. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor Dönüşse yalnız Allah'adır. Alimran 28. ayette görüldüğü gibi can kaygısı bulunan Müslümanlara kafirlerden korunması için verdiği izne İslam literatöründe ıstılahında takiye denir. Yani korunma denilmiştir. Takiye güçlü olan bir düşmandan din, mal, can, namus, ız gibi her türlü üstün değerleri tehlikeli bir durum karşısında korumak için başvurulan bir tedbirdir. Bu gibi değerleri tehdit altında olan bir Müslüman, böyle tehlikelerden kurtulma, zarara uğramamak için imanını ve durumunu gizleyebilir. Kur'an buna ne yapıyor? İzin vermiştir. İslam'a teslim olmuş Müslümanlar bir bina gibi birbirlerine kenetlenerek tevhid kelimesinin gereğini toplu olarak yerine getirmek zorundadır. Bunun sağlanabilmesi için de Müslümanlar sürekli çaba ve gayret sarf etmek zorundadır. Ancak İslam'ın hakimiyetini istemeyen müşrikler ve kafirler Müslümanlarla elbette ki mücadele edeceklerdir. Müslümanlardan bir kısmı düşmanın eline düşecek, esir olacak, eziyet görecek, işkenceye uğrayacak İşte bu gibi durumlarda Mümin kendinin ve bağlı olduğu Müslüman toplumun aleyhine olabilecek bir şeyleri söylememeli, sır vermemeli ve böyle bir durumda imanını gizlemesi de nedir? Caiz olan bir şeydir. Bunun birçok örneğini Kuran'da ve Sünnet'te görebilirsiniz kardeşlerim. Evet, korkuyla iman ilişkisine kısaca bakacak olursak, imanları tartan terazi korkudur kardeşlerim. Korku, yani haşyet, takva gibi korkular kişiyi daima Allah'ın uzasını aramaya, nehyettiği hususları terk etmeye, emrettiği hususları yapmaya sevk eder. İşte bundan dolayı Allah'tan korkmak, Allah'a iman hususunda bir rükundur. Evet, çünkü Allah eğer müminseniz sadece benden korkun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ancak Allah'tan ve kıyametten korkanları korkutup uyararak onların uyanmasını sağlayabileceği gelmiştir. Yani korku imanın rükünlerinden bir rükündür. Allah'tan korkmayanın imanı yoktur. Bütün peygamberler insanları Allah'a imana tevhidi çağırırken ilk mesajları nedir? Allah'tan korkun. Bütün insanlara Allah'tan korkun, ibadetlerinizde ona hiçbir şeyi eş ne yapmayın? Koşmayın demiştir. İşte bu korkuyla tevhid ilişkisi de nedir? Ortaya çıkan en bariz özelliklerindendir. Ve Allah diyor ki iki ilah edinmeyin o ancak bir ilahtır. Öyleyse benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Din de sürekli yalnız O'nundur. Hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz diyor. Nahl 51-52'de. Evet. Kardeşlerim haşyet yani korku Allah'a, ahirete, imana namaz, zekatla birlikte yine ile birlikte haşyet Allah'a ve Peygamber'e itaatin başında anılabilecek önemli bir unsurdur, tutumdur. Evet. Şirk bütün yanlış korkularında kaynağıdır kardeşlerim. Tevhid inancı nasıl emniyet ve huzuru sağlıyorsa şirk de bütün korku ve kuruntuları nedir? Kaynağıdır. Siz iman eder, salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür, yeryüzünü ne yapar size? Emniyetli sağlar diyor Nurelli Beş'te. Bunun zıttını ele alın. Şirk de neyi sağlıyormuş? Korkuyu hakim kılıyor. Emniyeti ne yapıyor? Götürüyor. İşte bütün hastalıkların e, sebebi neymiş? Şirkmiş. Ve Allah Azze ve Celle kitabında Lokman'ın oğluna nasihatını e, hatırlayacak olursanız oğlum sakın Allah'a şirk koşma. Çünkü bu büyük bir nedir? Zulümdür diyor. Yani bizi ne yapıyor Allah? Uyarıyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hedefi Allah'a itaat ve Allah'ın rızasını kazanmakta olan samimi insanlardan eylesin. İnsan Allah'ın dışında başka şeylerden gerçek anlamıyla korkarsa, korktuğu da bakın dikkat edin çoğunlukla insanın başına gelir. Ve Allah korktuğu o şeyi o kimseye musallat eder. Bu yanlış korkunun dünyadaki zararlarındandır. Allah korkusu bir yerde amaç değil, araçtır. Bu doğru korku istenen amaçları gerçekleştirmiyorsa doğru olmaktan çıkar. Allah'tan korkma onun emir ve yasaklarına titiz bir şekilde yapışmayı neticelendirir. Allah korkusu, korkusu kişiyi sorumluluk bilincine ne yapmalı? Götürmelidir. Teslimiyete götürmelidir. Mümin Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmalıdır. Allah sevgisinin ve rızasının bedeli de ona her konuda itaattır. Amelde tesiri olmayan korku hayvanı yürütmeyen bir kamçı gibidir demiştir atalarımız. Evet. Zalimden korkarlar. Her türlü şeyden korkar insanlar. Ama seni yaratandan korkmayacağım. Bu nasıl bir kalptir? Bu ancak ölü bir kalptir. Evet. Ama şurada korkuyla tedbiri de birbirine karıştırmamak gerekir. Korku kalp ve duyularla ilgilidir. Tedbir ise davranışlarla ilgilidir. Gerçek müminler Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Onların tedbirsiz olmaları da gerekmezdir kendisine, mümin kardeşine, onlardan daha önemli olan davasına gelebilecek zarardan dolayı müşrik ve kafirlere karşı tedbirli olmayı gerekli konularda da son derece gayretli olmayı, titiz olmayı ne yapar? Gerektirir. Evet kardeşlerim, insan dünyevi ve fani şeylerden korkmayı ifrat derecesine vardırsa, küçük ve gizli de olsa, şirke düşmenin sınırına kadar girmiş olur. Mümin inanır ki insanları bütün varlıklarıyla tüm dünya bir araya gelse Allah istemedikçe o insana en ufak bir zarar ne yapamaz? Veremezler. Her zaman la havle ve la kuvvete illa billah mi? Güç kuvvet kimin? Yalnız Allah'ın. O yüzden korkunmaya layık da tek nedir? O'dur. Allah Sübhanoğlu ve Teala hepimize korkan bir kalp nasip etsin. Doyan bir nefis versin. makbul olan bir dua versin Amin. kardeşlerim. Rahmetiyle yargılasın ve razı olduğu kullarının arasına bizlere katsın. Unutmayalım ki kardeşlerim sadece Allah'tan korkan takva cevresine gelir ve Allah katında samimi kullardan olur. Ama korkan nefsinin hevasının kölesi, herkesin kölesine mesabesine ne yapar? Düşer. Allah kendisine gereği gibi kul olan samimi kullardan eylesin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşheden la ilahe illa ente, ve tuğbiney. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah hepinizden razı